Kaan, Defne, Ece ve Alp siz hoş geldiniz. Hoş Merhaba Evet bu hafta bomba gibisiniz maşallah. <gülüyor> <gülüyor> bu hafta biz güzellik üzerine konuşalım istedik. Birgit Labbe'nin çıtır çıtır felsefe serisinde güzellik ve çirkinlik sayısını elimize aldık ve oradaki bir ifade dikkatimizi çekti. Önce onu bir okuyayım ondan sonra üzerine biraz konuşalım. Şöyle diyor sayfa 4'te. Eğer apartmanımızın girişi çirkin, yerleri çöp dolu, camları kırık, kapısı yerinden çıkmışsa ona özen göstermek, ayaklarımızı paspasa silmek, kağıtlarımızı çöpe atmak içimizden gelmez. Eğer güzel bir parkta zarif çiçekler ekilmiş bakımlı çimlerin üstünde piknik yapıyorsak orayı terk etmeden önce çöplerimizi toplamayı daha kolay akıl ederiz. Ama park çirkinse her taraf çerçöp çöp içindeyse daha az dikkatli davranır hatta hiç özen göstermeyiz. Yani özetle çirkin bulduğumuzda çirkin bırakma eğiliminde oluyoruz... ...güzel bulduğumuzda güzel bırakma eğiliminde oluyoruz gibi bir iddia var burada. Önce şunu soracağım buna katılıyor musunuz? Ardından da katılıyorsanız eğer neden böyle yapıyoruz biz acaba? Ece... Yani öğretmenim benim düşüncem şöyle... ...bir yer aslında önceden kirli olmayabilir... ...ve bir insan yüzünden orada bir zincir başlamış olabilir. Hı hı. Yani bir kişi kirletmeye başlayınca... ...diğerleri de o yolu mu takip etmeye başlıyor? Evet, yani önceden orası kirli başlamamıştır. İnsanlar böyle gele gele gele, gele kirletmişler. Yani Anladım. Çalışınca. Bir şeyi, çirkin ya da kirli bırakma zincirini bir kişi başlatıyor. Alp ne diyorsun buna? Hocam bence... ...hocam bence mesela şöyle... ...temiz gördüğümüz... ...yani ilk öncelikle ona katılıyorum. Hı hı. Ve şöyle yani Ece'nin dediğinden... ...biraz daha farklı düşüneceğim. Ben şöyle... ...yine o zincirleme var ama aslında böyle... ...çok güzel, böyle çok doğal... ...bir or or ormana gittiniz... ...ve orada piknik yaptınız. Yere çöpünüz düştü. Hı hı. Yani... E, ...onu alıyorsunuz... ...yani kirlenmesin... ...zaten çok güzel bir yer burayı kirletmeyeyim diye... ...onu alıyorsunuz... Hı hı. Ama ondan sonra öyle pis bir yere gittiğinizde hı hı. böyle zaten çok kirli edip böyle hiç orayı temizlemeye çalışmak için acaba sarf etmiyorsunuz. Ve belki de o oraya böyle e, umursamıyorsun, umursamayıp insanların yaptığını bile yapıyorsunuz. O yüzden şey gibi mesela ortamın güzel olup mesela o güzelse hı hı. siz burası çok güzel bunu kirletmemeliyim diyorsunuz. Ama kirliyse o çok kirli falan diyorsunuz. Yani aslında biraz da algıyla ilgili bir şey var burada. Hı hı. Ee, işte o algıyı... Neden öyle bir algıyı kapılıyoruz aslında Defne? Sen ne diyorsun? Hocam ben de algıyla alakalı bir şey söyleyecektim. Bence... Bu arada ben buna katılmıyorum. Çünkü... E, yani bence bir tanesinde oluyor, bir tanesinde olmuyor. Bir şeyi çirkin... Bir, ...biri bir şey çirkin bırakınca... ...biz onu çirkin olarak devam ettiriyoruz. Hı hı. Fakat bir şey temiz bırakılınca... ...bence biz onu... ...yani temiz diye artık... E, ...yani düzenli <gülüyor> olmak için... ...aslında biraz temiz bırakma... ...çabası var ama... Hı hı. E, ...yani elimizden geldiği kadar... ...temiz bırakmaya çalışıyoruz bence ama... ...yani... Olmaya da bile Hazır temizken biraz kirletelim bari diyoruz. Ha, ha. Şöyle bir şey mi diyorsun? Yani çirkin ve kirli bulduğumuz yeri genellikle biz de o şekilde davranıyoruz. Evet. Ama güzel bulduğumuz yeri güzel tutmaktan ziyade tam aksinde yapma ihtimalimiz daha yüksek. Evet. Peki buna ne diyorsunuz? Buna katılıyor musunuz? Kaan? Bence bu ilk önce kişiden kişiye değişir. Hı -hı. Ama şey buradaki algı... <gülüyor> çaba sar o çabayı sarf etmek istemiyor insanlar çirkin bir şey için. Yani ilgisizliği etkiliyor. O çab Hı -hı. Eğer ki ben bunu ya bu kadar zaman neden harcayayım bunu temizlemek için? Burası çok kirli diye insanlar umutsuzluğa düşüyor ve ona ilgisini kaybediyor. Boş vermişlikte oluyor aynı zamanda orada. Yani insanlar çaba göstermemek için kirli Hı -hı. bir yeri daha fazla temizlemek istemiyor. Ama güzel bir yerde öyle bir şey olmuyor. Çünkü güzel bir yerde senin attığın o çöp zaten Hı -hı. çok az bir şey. Onu temizleyebilirsin ama başka Hı -hı. insanların da oluşturduğu şeylerle beraber orası da, oradaki kirler çok biriktiği için... Anladım dediğini. Yani ben temiz ve güzel bir yerde tek bir çöp çıkarmamı... Onun arkasını toplamam kolay ama onlarca çıkarılmış şeye baktığımda o burada çok iş verdiyip bir anda ilgimi kaybediyorum, çaba harcamak istemiyorum ve boş veriyorum böyle boş vermiş diye boş vermiş şey kayıyorum aslında daha ben çok. Ben bununla uğraşamam, ben bununla evet. uğraşamam çünkü iş çok büyük. Kendi çöpümü temizlemek bir birim, başkasının ki on birim ay evet. hiç bulaşmayayım. Ama şey onu gözümüzde. ...öyle büyütüyoruz ama hı -hı. büyüttükçe de... ...daha kötü oluyor bu algılamamız... Hı -hı, hı -hı. ...o şekilde algılarsak... ...daha da kötü oluyor, daha çok kirleniyor... ...şey var mı peki buradan... ...bana ne yani başkası yaptı... ...zaten gibi, böyle bir... ...tavrımız var mı? Alp? Hocam bence var... ...çünkü mesela... E, ...yani ben yapmadım... ...kendi çöpünü gelsin, kendisi... ...atsın hı -hı. demek mesela... ...bence biraz da tembelliğe giriyor... Hı -hı. ...ve e, diyorsunuz ki... ...çok kili insanlar bunları neden kilitmiş ...yani kendi çöplerini toplayamamışlar mı diyorsunuz... Hı -hı. ...ve aslında... ...suçu başka insanlara da atıyorsunuz biraz yani... ...aslında onlara vermeniz gereken suçu... ...biraz da onlara yüklüyorsunuz... ...ama temiz bir ortamda... ...zaten orayı temizlediğiniz için... ...öyle bir şey olmuyor mesela... ...dis ortamında zincirleme olduğu için yani... Uh -huh, uh -huh. ...bir kişi oraya çöpünü bırakırsa... ...diğeri de bırakırsa temizlememek için... ...derken bir anda orası... ...yani bir tane çöp varsa... ...yirmi tane çöp oluyor. Bir başkasının peki attığının ...temizlesem... ...niye o sorumluluğu almaya yanaşmıyorum? İşte Kan diyor ki... ...o kadar çok ki of çok iş var burayı... ...bir boş vermişliğe geçmek daha kolay. Ama şöyle bir şey de oluyor ama... ...bana ne ya bu benim sorumluluğum değil ki gibi... Benim sorumluluğum gibi hissetme ihtimalim var mı yani? Mesela şöyle benim çöpüm değil ki deyip hı hı. yani onun sorumluluğuna verip hı hı. şey gibi benim çöpüm değil o atmış kendisi temizlesin hı hı. diyor. Ve ondan sonra da temizlemiyor öylece duruyor çöp. Hı hı. Yani aslında biraz tembellik biraz hı hı. şey gibi suçu ona atıyor ve... ...kendisi tembellik yapıyor aslında... ...kendisini biraz kandırıp diğerine... ...kendi çöpüyor, <gülüyor> kendisi toplasın anladım. falan diyor. anladım biraz tembellik var... ...biraz sorumluluk almamak var. Peki, şöyle dese... ...tamam ya, onlar kirletmiş... ...ama ben temizleyebilirim... ...burası böyle kalmasın... ...böyle deme ihtimali var mı birinin? Defne? Hocam, ben şimdi... E, ...Alp'in dediğiyle... ...alakalı bir şey söyleyeceğim biraz. Şimdi bence... Ee, bu zinciri başlatan kişinin temizlemek aklına mesela gelmemiştir hı hı. biz e, yani hadi toplamayalım ama en azından onu uyaralım yani aklına gelmediyse uyaralım yani yapsın ama onun aklına gelmesin sonra uyaralım ve yani e, düzgün bir şekilde konuşalım hı hı hı. sonra e, o da artık hani uyarılması ...uyarılmadan kendi aklına gelebilecek bir duruma gelir bence. Ama işte onu şeyde uyarmak kolay olabilir. Mesela işte apartmanımızı korurken apartmana giren çıkanı belli bir ölçüde tanıyoruz. Onu uyarmak kolay olabilir. Ama mesela bir plajı, ormanı o kişileri yok ki ortalıkta yoklar. O işte kale almıyor olabilir ama bizi umursamıyor olabilir. Biraz işe yaramayabilir. Evet o o ihtimal ama her yerde de o muhatabımızı bulamıyoruz ki. Kirleten kişiyi bulamıyoruz ki. Evet. Nasıl uyaracağız yani? Bilmiyorum. <gülüyor> Peki Kaan sen ne diyorsun? Bence bunda insanlar adil olmadığını da düşünüyorlar. Yani hı hı. şunun gibi bu buraya çöpünü attı ben neden bunun arkasını toplayayım benim sorumluluğum değil. Hı hı. Ama o zaman o insanla aynı seviyeye düşüyorsun. Yani şu şekilde orada adil olması için eşit olması lazım. Hı hı. Ama oradaki eşitlik iyi bir şey değil. Hı -hı. O eşitlikte ikisi de kötü oluyor. İkisi de zarar görüyor. İkisi, i̇kisi de zarar görüyor değil de zarar vermiş oluyor. Ha ikisi de zarar vermiş de oluyor. Ha o, dur. O alana. Şunu mu diyorsun yani biri geldi kirletti ben diyorum ki başkasının kirleti niye ben topluyorum ya bu adil değil evet. dediğimde ben de zarar veren halkasına mı katılmış oluyorum? Ki gerçekten de adil değil. Hı -hı. Ama hı -hı. yani bu adillik sadece iyi şeyler için kullanılmıyor. Hı hı. Kötü bir şeyde de adil olabilir, eşit olabilir. Hı hı. Ama burada işte kötü bir noktada adil ve eşit duruma düşmek iyi bir şey değil. Anladım. Aslında sen de o kirletme ya da çirkinleştirme zincirine sen de katılmış evet. oluyorsun böyle olunca. Aslında işte orada eşit, eşitler ve eşit olunca insan kendini iyi hissediyor. Hı hı. Yani ben bunu yapmak zorunda değilim zaten. Sorumlum değil. Bir yere zarar vermiyorum falan diye düşünüyorlar. Ama aslında hiçbir şey yapmamaktansa yardım etmek daha iyi. Hı hı. O zaman onlarla aynı seviyeye düşüyor ve eşitleniyor. Ece bir şey diyecek galiba buna. Heyecanla el kaldırıyor. <gülüyor> Öğretmenim şimdi ben algı konusundan buraya geleceğim. şimdi İnsanlar ortalığı bazen yani temizlemek de istiyor olabilirler. Durumu eşitlemek de istiyor olabilirler. Ama mesela e, AVM'deki tuvaletlerden örnek vereyim. Şimdi e, bu tuvaletlerde şimdi pis olur genellikle yani. Hı hı. İnsanlar böyle ay pislenmeyeyim ben ay şuraya değmeyeyim ay buraya değmeyeyim diye etrafı temiz tutmak. Hı hı. Temiz tutmuyorlar da kendileri böyle hı hı. E, pislenmemeye çalışıyorlar yani böyle. Ay şu klozete tam oturmayayım şurada şöyle var şurada böyle <gülüyor> oluyorlar. Bu yüzden yani isteseler de eşitleyemiyorlar yani. Hmm. Aslında bir yer çirkin ve pis olmaya başladığında ben de orada olmaktan zorlandığım için... ...o pislikle başa çıkamadığım için istemeden de olsa pisleten tarafa geçiyorum yani, öyle mi? Öyle değil yani pisletsek de pisletmesek de yani. fark <gülüyor> etmez... Pis bir yere gidince, ay ben şuraya değmeyeyim, ay şuraya basmayayım, şurası kokuyor hmm. diye. Ne temizlemek isteriz ne de, e, çöp, ne de kendi çöpümüzü almayı yani. Anladım dediğini. Peki, şimdi küçük bir müzik arası, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Biz bugün temiz ve güzel bulduğumuz yeri güzel bırakıyoruz. Pis ve çirkin bulduğumuz yeri herkes pis ve çirkin bırakmaya devam ediyor gibi bir soru üzerine konuşuyoruz. Şimdi yeni bir fikir olarak Alp bir şey diyecek galiba. De bakalım. Hocam şimdi mesela... E, ...o biz şey dersek ya... ...onların pisliği bize ne... ...ben mi yaptım deyip geçersek... daha e, kanun da dediği gibi... ...o şeye siz de katılıyorsunuz. Hı hı. Ama e, siz şey deyip... ...mesela yardım isteyip birlik oluşturup... Hı hı. ...yani... E, ...birlik oluşturup diğerlerin örnek alıp... ...o çöpleri toplarsınız... ...hem diğerlerin örnek olmuş olursunuz, hı hı. hem de o, o çöpleri bırakan kişi bu sefer artık bırakmayı yani kesebilir... ...çünkü örnek olduğunuz onu artık aslında şey, birlikten güç doğar atasözüyle yola hı hı. çıkıp... ...yani kendiniz gibi çevreci bazı insanlar bulup hı hı. ondan sonra hep beraber o alanı e, düzenlerseniz işte oradaki çöpleri alırsanız... Hem diğerlerine örnek olmuş olursunuz hem de orası tekrardan temiz bir alan olmuş olur. Hı. Aslında zinciri kırmış oluruz değil mi? Tekrar orası güzel ve temiz bir alan olursa bu sefer gelenler güzel ha. ve temiz bırakma eğilimi gösterirler. Herkes zinciri kırmazsa o zincir gider gider gider ve çok pis bir yer olur. Ha, onu soracağım. Zinciri hiç kırmadı birisi. Böyle o bıraktı çöpünü, bu bıraktı çöpünü. Hiç kimse gelip toplamadı etmedi. Nereye kadar gider bu iş sizce? Kaan? Biri o uğraş ve çabayı gitrene kadar artık yani ben bununla uğraşacağım, çaba göstereceğim ve çözeceğim diyene kadar gider. Yani yoksa oranın temizlenmesi, o o çirkin şeyin güzel'e dönüştürülmesi bir insanın artık o boş vermişliğini, ilgisizliğini kesip kendi sorumluluğu olmayan ve adil bir şey olmayan bir şey iyi bir şey olduğu için yapmasıyla. Hmm. Anladım. Yani şunu mu diyorsun? Böyle orası kirli ve pisti iki şekilde ben ...şunu diyebilirim. Bana ne ya? Benim sorumluluğum bu. Ben mi kirlettim? Onların so sorumluluğuydu. Yapmadılar. Bir umursamazlık. Ya, da ya, ya, ya da, da ya da adil Hı -hı. bulmuyorum. Onlar kirletti. Ben mi bu adil değil? Dedim. Ya da şöyle bir şey. Bugüne kadar yapılmadı ama ben bu zinciri kırabilirim. Ben temiz tutarsam temiz olma şeyi başlar. Süreci başlar gibi bir inançla hareket etmek. Evet. Bire en sonuncusu en iyisi genel oluyor. Hı -hı. ...genel olarak yani insanlara da bu... ...duyguyu aşılıyor çünkü. Hı hı. Yani... Orada, ...oradaki adaleti... ...adil olmayı boş verip... ...olması gerekeni yapmaya çalışıyor. Anladım. En Aslında kendi istediği dünyayı kurma... ...gibi. Defne sen ne diyecektin? Hocam mesela ben bu zincirin beşinci adımındayım... ...onuncu adımındayım, on beşinci adımındayım... ...böyle e yani... Böyle... ...örüntü olarak ilerliyormuş gibi yani... ...ben bu zincirin bir yerinde değil... ...bir sürü adımında varım. Hı hı. Hocam ve artık... ...yani bir yere kadar deriz ki artık... ...yani bana hani benim çöpüm deriz... ...fakat bir, o, o yerden sonra... ...artık yeter yani... ...hani burası oldukça kirlenmiş... Ee, ...hani bu, bu işin içinde... ...bu, bu zinciri başlatan kişi ve bir tek ben yokum... Ee, ...diğer insanlar da var deriz... ...ve artık buna bir son... E, gelmesini çabalarız sonra elimizden geldiği kadar temizleriz ve ama yani her türlü bu zincir tekrardan başlayacak. Öyle mi? Yani, İnliyorsun buna. evet. Yani güzel güzellik zincirinin yani. 15. adımda bitti diyelim. Hı hı. Bir, bir kere daha başlatacak birisi. O zaman 10. adımda bitecek. ...işte biri daha bir başlatacak. O zaman 5. adım... Ha, çirkinleştirme bir... zinciri her zaman başlayabilir. Evet. Diyorsun. Peki şey soracağım. Diyorsun ya böyle orayı pis ve kirli bırakmak zincirleme oluyor. Zincirleme gidişin 20 adımındayız. Artık orası çok kötü durumda. Evet. Aman tanrım falan. O artık tamamen o işi bırakmamıza mı sebep olur? Yoksa birini ama yeter ya bu kadar da olmaz deyip harekete ters yönde mi harekete geçirir? Nasıl? Sence? Yani? Düzeltelim artık bu artık çok oldu yani. Çok pis ve çirkin oldu burası deyip düzeltme yolunda harekete geçirir mi? Yani Bence geçirir çünkü yani bu işin içinde ben de varım sonuçta ve hı hı. hani onlar da bir çaba katsın ben de bir çaba atayım. Yani onların da bir e, eli hı hı. olsun o da bir işe yarası, ben de bir işe yarayım. Sonra güzel bir sonuca varalım ama biz bunu yapsak da yani tertemiz eski haline döndürsek bile bu zincir bence yeniden Anladım. başlar. Anladım. Çirkinleştirme zincirinin tekrar başlama olasılığı var. Ece? Öğretmenim benim düşüncem şöyle. ...o zinciri... ...zaten yani atıyorum... ...çok büyük bir adımına gelmiş... 30 diyelim... Hı hı. ...ve Defne dediği gibi... ...gerçekten bir insan bundan sıkıldım... ...ben bunu toplayacağım diyor... Hı hı. ...ama bazen insanlar gelmeyebiliyor... ...bu yüzden zinciri insan... ...tek başına kırmaya da çalışabiliyor... ...yani hı hı, şimdi... ...bu azıcık manasız bir e, giriş oldu şeye... ...ama benim demek istediğim şey aslında... ...şimdi... Hı hı. E, ...bir insan... Aslında e, iyi niyetli bir insan bu zinciri kırmaya çalıştığında... Hı hı. E, ...insanlar umursamıyor ve bu böyle kalsın artık yapacak bir şey kalmadı diyor. Böylece o kişi denese de zinciri kıramıyor. Çünkü insanlar üstüne üstüne çöp koymaya başlıyor. Ha, bir kişi inansa da diğerleri desteklemezse onun işi zor diyorsun. Evet yani... E, a yani şimdi çoğu zaman artık insanlar duymazdan geliyor yani. Hı hı, anladım. Peki Alp? Hocam ben birlik demiştim. O fikrimi biraz daha üstünde duracağım ama bu sefer... <gülüyor> ...siz dediniz ya... ...20. adımdaysa artık çok fazlaysa dediniz. Yani kendinizi toplayamıyorsanız... E, ...sosyal medyada ilgi çekmeye başlayın. Yani şey gibi... ...ne olursa olsun yine de vazgeçmeyin bence ve yine de böyle fotoğraflarını çekin, sosyal medyaya yükleyin, yardım isteyin. Yani dünyada 8 milyar hatta 9 milyar insan var. Hı hı. Farklı milletlerden de olabilir. Bizim ülkemizde 84 milyon insan var. Hı hı. <gülüyor> Mutlaka çevreciler vardır ve çevreciler size gelip yardım ederse hı hı. belki orayı temizleyebilirsiniz. Yani kendiniz artık çevrenizden yardım alamıyorsanız internet kanalı oluştur diyorsun yani bir et, şey dikkat etki alanı oluştur e bazen ünlüler bunları görüp ünlüler bile yardımcı olabiliyorlar hı hı hı. tamam kan sen ne diyorsun bence artık adaleti doz arttıkça yani o kirletilme çirkinleştirilme dozu arttıkça bence adaleti boş ver, boş vermiş diye düşen insanların çoğunluk olması gerekiyor Yoksa buna bir çözüm bulunamaz. Ama orada adalet dediğim şey işte o çöp atmak veya hiçbir şey yapmamak. Orada eşitler. Hı hı hı. Ama kötü bir şey de eşitler. O yüzden insanların o adaleti boş vermesi lazım. Anladım Ama yani. doz arttıkça e, oradaki insanların çoğunluğu da artmalı ki bunu güzel bir şeye dönüştürür. Biledim. Yani ben kirletmedim onlar kirletti benim toplamam adil değil fikrini bir kenara bırakıp yani o çatışmadan çatışmayı bir kenara bırakıp burası artık çok kötü oldu ben daha iyi olacağına inanıyorum deyip kendi gücü yetmiyorsa bile başkaları bir birlik olarak orayı güzel ve iyi hale getirme adımına atsın böyle bir şey söylüyorsun. Ama do, işte oradaki şirkinliğin dozu arttıkça insanlar hmm. artmazsa yapabilecekleri bir şey yok. Orada adaleti boş veren insan sayısının da artması lazım doz arttıkça. yani. Yoksa yani, yani tek kişi, kişi çözemez diyorsun. Bir kişi çözemez. Ama eğer ki doz düşükse bir kişi çözer. Hı hı hı. Ama eğer ki böyle doz aşırı fazlaysa ve sadece bir kişi varsa o bir kişinin aşırı çaba göstermesi lazım. Anladım. O aşırı Gücü yetmeyebilir. Yetmeye Peki. Evet. Defne de son bir şey diyecek. Bununla toparlayalım. Hocam bence şöyle yani e, bu doz ...düşükse ya da... E, ...yüksekse bence bir şey değişmez... ...çünkü her türlü bunu... ...herkes yaptı yani ben yaptım... ...zinciri başlatan kişi yaptı, ikinci adımdaki... ...üçüncü adımdaki kişi de yaptı... ...bu yüzden az olsa bile yani... ...ben bir şey temizlerim, o bir şey temizler... ...şu bir şey temizler... ...ve bunu hep birlikte yapmamız gerekir yani... ...çünkü bunun adil olması lazım... Hı hı. ...özellikle de bunu başlatan kişi... ...fakat işte biz bunu bulamıyoruz... Hı hı, ...kim olduğunu... Hı. ...bu yüzden tek kişi... ...çabalıyoruz... ...fakat... ...bunun olmaması gerekiyor... ...yani ha, bu bir tek adalet... benim değil... ...herkesin aklına gelmesi lazım... ...yani neden ben... ...herkesin yapması lazım bunu... Aldım. sen yine de orada adalet duygun sarsalıyor galiba... <gülüyor> ...yani bir tek benim aklıma gelmemeli... ...diğerleri evet. de görmeli... ...anladım... ...peki... ...biz bugün... E, ...Birgit Labben'in... ...Çıtır Çıtır Felsefe serisinde... ...güzellik ve çirkinlik sayısı... Orada dedik ki insanlar bir yeri kirli ve çirkin bulunca öyle bırakmaya, güzel ve temiz bulduklarında da o şekilde bırakmaya eğilim gösteriyorlar. Buna katılıyor musunuz dedim. Evet dediniz ve neden böyle davranıyoruz acaba diye bunu tartıştık. Ve kirlilik ya da çirkinlik zincirini birisi başlatıyor olsa bile onunla zıtlaşmak yerine daha iyisi olabilir, güzel olabilir diye birinin o çirkinleştirme zincirini kırması üzerine fikirler söylediniz. Güzel bir tartışmaydı. Teşekkürler katıldığınız için. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.